1804 numaralı konunun devamı, oraya yerleştiğinde evime geri dönerek sanki hiçbir şey olmamışcasına ve seninle aramızda dostluk ve kardeşlik yokmuşcasına işimin başına geçerim, İşte bu kardeş o kişinin ailesidir, birincisi ise onun malıydı, bu ikisinin ölen kişiye en ufak bir faydaları dokunmadı, sıra üçüncü kardeşe geldiğinde o şunları söyledi, ben senin için gerçek bir kardeşimdir, korkunç ve tehlikeli anlarında benim gibi bir dost ve kardeş bulamazsın, kabrinde seni yalnız bırakmam ve her türlü tehlikeye karşı savunurum, kıyamet gününde hesaplar görülürken hasenatını artırmak için terazinin kefesine otururum, bunun için de sakın beni unutma ve kıymetimi bil, çünkü ben senin için daima şefkatli ve seni hiçbir zaman mahcup etmeyecek bir nasihatçıyım, İşte bu kardeş insanın kendisi için önden gönderdiği salih amelleridir, İnsan yaptığı iyilikleri ahirette bulacaktır, bu şiiri dinleyen Hazreti Peygamber ve onunla birlikte, orada bulunan sahabiler ağladılar, daha sonraları Müslümanlar Abdullah'ı yanlarına çağırtıp ona bu şiiri okutarak ağlarlardı.